Döndük mü? Kusura bakmayın nasıl oldu anlamadım ama kesildik herhalde. Tamam. Evet. Bahar geliyor tabi buzların çözülmesi lazım. En son ne demiştim? Eski bir siyasi vardı. Böyle yasak kalktıktan sonra yeniden seçilmişti. Ee, seçim sonrasında gazetecilere şey yaparken nerede kalmıştık filan diye şey yapmıştı. Ben de o eski siyasi gibi nerede kalmıştık diyeyim. Evet. Kudüs'te mabet var ve mabette görevli insanlar var. Şimdi e, bu görevli insanlar e, o Yahudilerin ibadetlerini şimdi e, Hayriye Hanım e, şöyle söyleyeyim, e, Hazreti Meryem'in e, Kur'an-ı Kerim'de e, hakkında verilen bilgiler bir kenarda tutalım. Bunlar bizim e, yüce kitabımızın verdiği bilgiler. E, yalnız e, Hristiyanların kutsal kitabında Hazreti Meryem ile mabet arasında bir ilişki kurulmuyor. Yani Hz. Meryem mabetle alakalı birisi olarak düşünülmüyor. Bundan dolayı e, ben yani odur diyemeyeceğim ama şöyle bir durum var. E, Yahudilerin ibadetlerini yerine getirdikleri merkezi bir mabet. Ve bu mabette insanlar gidiyorlar, dua ediyorlar, Tanrı'ya kurbanlar sunuyorlar. Bu mabette, mabedi yöneten, insanların dualarını e, işte organize eden, kurbanların sunumunu bizzat gerçekleştiren görevliler var. Bunlar e, işte Harun'un soyundan gelen e, leviler veya kohenler olarak geçen bir sülale. Bunlar o e, şeyi e, dini e, ritüelleri yürüten, yöneten insanlar. E, bu dönemde. E, biliyorsunuz e, milattan önce dördüncü yüzyılda e, Filistin bölgesi e, Büyük İskender'in e, işgali sonrasında e, Helen yönetimine girmiş. Yani e, Yunan medeniyetiyle tanışmış artık e, Makedonya'dan e, gelen valilerin e, hakimiyetinde olmuştur. Hazreti İsa'nın doğduğu dönemde de e, orada e, Romalı bir vali vardır ve e, Yahudiler e, her ne kadar sayıca çok çoğunluğu e, teşkil ediyor olsalar da e, siyasi yönetim eee Romalıların elindedir. Hazreti İsa'nın eee nesebi hakkında eee İncillerin bazılarında giriş bölümünde eee Bilgiler verilir. Ee, i̇şte özellikle e, bu bilgilerin verildiği yerde Hazreti İsa'nın nesebinin e, Davut'ta dayandırıldığı görülür. Davut şunun için önemlidir. Bana iki dakika müsaade edin. Ben tekrar e, kablo ile bağlanayım. Şu an kablosuz bağlandığım için yaşanıyor olabilir. İki dakika müsaade eder misiniz? Hemen bağlanıyorum ben. Evet. Neyse kablo ile bağlandık. İnşallah e, sorun yaşamayız bundan sonra. E, arkadaşlar Hazreti İsa'nın e, yaşadığı dönemde Hazreti İsa'nın doğduğu yer. Celile e, Filistin'in kuzeyinde kalan bir yer ve daha çok e, balıkçılıkla, ticaretle e, meşhur bir yer. E, Celile'de büyük din adamlarının yetiştiği e, hakkında bize ulaşan bir bilgi yok. E, din konusu daha güneyde yer alan e, ve işte e, de bulunduğu Kudüs'te e, var. Burada e, önemli e, işte e, mağbet var, oradaki din görevlileri var e, ve bunların anlattığı, e, öğrettiği bir din anlayışı var. Ayrıca aynı dönemde ferisiler denilen bir grup daha var ve bu ferisilerde e, din konusunda e, eğitim almış, dini konuları bilen, tartışan insanlara bu konuları öğreten insanlar. Ee, bu din adamlarından birisi de değil Hazreti İsa. Yani Hazreti İsa'nın Ferisilerden ders aldığı, onlardan icazet aldığı, bir Rabbi, unvanı taşıdığı da bize gelen bilgiler arasında değil. Bu da neyi getiriyor bize? İsa, din adamlarıyla meşhur bir bölgede doğmamış. İsa'nın mensup olduğu aile, din adamlarıyla meşhur bir aile değil. Ee, İsa da e, bi, e, bilinen tanınan bir din adamından eğitim görmüş onun onayını almış icazet almış birisi değil bunun tabi sonucu olarak ne oluyor <gülüyor> İsa hakkında e, insanların ön yargıları var İsa bir şey söylediği zaman e, onun söyledikleriyle e, mabedi yöneten din adamlarının söyledikleri veya din konusunda uzman ferisilerin söylediklerini Karşılaştırıyorlar ve onlara uyarsa muhtemelen İsa'yı kabul ediyorlar. Eğer uymazsa o zaman İsa'yı terk edip e, din hakkında otorite sahibi olduklarını e, düşündükleri kişilerin sözlerini kabul ediyorlar. Evet, durum böyle. E, şimdi Hz. İsa'nın geldiği dönemde e, Yahudiler arasında farklı görüşte insanlar var. Kısaca ben bu farklı görüşler hakkında size bilgi vermek istiyorum. Bize Yahudi tarihçi Josefus'un verdiği bilgiye göre, Hazreti İsa'nın geldiği dönem civarında Yahudiler arasında bir Sadukiler iki Esseni'iler, 3. Ferisiler bir de Zelotlar denilen dördüncü bir grup mevcut. Bu temel olarak Yahudilerde bu dört farklı grubun varlığını bahsediyor bize Peki kimdir bunlar neye inanırlar samiriler de var ancak Samiriler o dönemde Yahudi ana akımdan kopmuş durumdalar Yahudilerden farklı bir grup olarak görülmektedirler gele şeyden başlayalım. Sadukilerden başlayalım isterseniz. Arkadaşlar Sadukiler hani biraz önce bahsettik ya mabet var. Mabette görevli insanlar var. İşte bu mabedi yöneten, mabette hizmet veren, Hazreti Harun soyundan gelen kişilerin oluşturduğu ve bunların görüşlerini kabul eden seçkin insanlardan oluşan mezhebe sadukiler adı veriliyor sadukiler işte hem mabedi yönetiyorlar mabetteki ibadetleri yönetiyorlar oradaki maddi gelirden istifade ediyorlar devleti yöneten insanlarla mabedi temsil ettikleri için özel ilişkileri var bütün Yahudilerin ibadet etmek için geldiği yeri ellerinde bulundurdukları içinde önemli e, dini konularda söz sahibi e, statüde olan insanlar. Yalnız bunların temel şöyle bir e, niteliği var. Bunların inancına göre Tanrı Musa'ya Torayı vermiştir. Torada yazılı olan evet Leviler'ler e, doğru. Torada yazılı olan e, metin e, nin dışında Tanrı insanlara herhangi bir ilgi göndermemiştir. Eğer bir şey, inanç, bir konu Tora'da yer alırsa bu dinimizin bir parçasıdır. Eğer Tora'da yer almıyorsa bu bizim dinimizin bir parçası değildir. E, görüşünü benimserler. ve e, Bunun bir e, yansıması olarak mesela e, Tora'da çok Dolaylı olarak ve çok az yerde e, işaret edilen bazı konuların dinin, Yahudiliğin bir parçası olmadığını düşünürlermiş. Mesela ölüm sonrası hayat gibi. Ölüm sonrası hayat gerçekten Yahudi kutsal kitabında çok detay, çok az bir şekilde e, zikredilir. Çok üstü kapalı temas edilen bir konudur. Bundan dolayı da e, sadukıyla ölüm sonrası hayatı kabul etmezler. Bunların karşısında, e, pardon, e, bunların karşısında bir grup vardı. Bu grup Ferisilerdir. Bunlar da din uzmandırlar. Ancak arada şöyle bir fark var. Bunlar Mağbetti ki dini ritüelleri yönetme yetkisine sahip insanlar değildirler. Dolayısıyla e, Mağbetti e, ellerinde bulundurmamaktadırlar. Mabedi, e, levliler, Leviler sadukiler yönetmektedir ve mabetteki e, güç sadukilerin elindedir. Peki ferisilerin elinde ne vardır? Ferisilerin şöyle bir avantajı vardır. Bir kere ferisiler belli bir aileye mensubiyeti sahip olmadıkları için genişlemeleri mümkün bir e, gruptur. Ve e, insanlara dini bilgi aktararak, onları eğiterek Onlara e, din uzmanı, Rabbi ünvanı vererek sayılarını artırabilmektedirler. E, Yahudiler sadece Kudüs'te yaşamadığı için, Kudüs dışında da çok yerde Yahudi yaşadığı için e, ta ikinci, birinci mabedin yıkılması zamanında ortaya çıkan bir ihtiyaç vardır. Nedir bu ihtiyaç? Dininizin özünü. E, Mabet ve mabette yapılan ritüeller oluşturuyorsa mabet ortadan kalktığı zaman mabedin yerine o işlevi görecek bir